بِدْعَةً بِدْعَةٍ دَلَالَةً دَلَالَةً ve her muhterefe bid'e ve her bid'e dhalale ve her dhalale fil ve ba'du kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim sahabenin hayatından örnekler vermeye devam ediyoruz Bugünkü dersimizde yine yüce bir sahabenin hayatından kesintiler aktarmaya çalışacağız inşallah. Kardeşler sahabeye baktığımız zaman işlerinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam var. Ve vahiy peyderpey inmeye devam ediyor. Ve sahabe dinleriyle alakalı herhangi bir müşkilat ile karşılaştıkları zaman hemen gidip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den direkt o meseleyi sorup ilk ağızdan yani vahyin muhatabı olan son peygamber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyorlardı meselelerini. O yüzden herhangi bir şeyde ayrılık Gayrılık onların zamanında vuku bulmamıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında. Çünkü dediğimiz gibi ilk ağızdan vahyin muhatabı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyorlardı. Ama ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat etti ve ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü insanlığın başına gelmiş en büyük musibettidir. Neden? Çünkü ondan sonra ayrılıklar başladı. Hemen ölümünden sonra reddet olayı dediğimiz dinden çıkmalar oldu. Müslümanlar onlarla savaşmak zorunda kaldı. İnsanlar tefrikaya bölündüler. İnsanlar Müslümanlar birbirlerine kılık çektiler. Birbirlerinin kanını döktüler. Ve ortaya birçok sapık fırka çıktı. Kendilerini İslam'a nispet eden ve nice Emevi ve Abbasi, Abbasi devletleri Gidip kafirlerle uğraşacağı yerde o insanlarla uğraşıp fetihlerden geri kalmak zorunda kaldılar. Evet, sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bile bir talebesiydiler. Onun medresesinde yetişmiş insanlardı. Ki daha önceki derslerimizde dediğimiz gibi birçoğunu Allah Azze ve Celle daha hayatlarındayken cennetle müjdelemişti. Onlardan bir tanesi Kendisi Kadim-u sallallahu aleyhi ve sellem diye anılır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı. Evet. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı. Enes radıyallahu anhu henüz küçük yaşta iman eden gençlerden bir tanesi. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu henüz 10 yaşındaydı. Annesi Ummu Süleym radıyallahu anha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden önce onun gelişini duymuş ve ona iman etmiş bir kadındı. Ama o sıralar ne küçük bir çocuk olan Enes i̇bn Malik ne de babası Malik henüz iman etmemişlerdi. O yaşlardayken yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam henüz Medine'ye hicret etmemiş iken babası Malik bir kızgınlıkla bir adamla savaşmaya giderken o adam tarafından öldürülüyor. Ve Enes radıyallahu anh'u küçük yaşta babadan yetim kalıyor. Ama annesi Ummu Süleym hakikaten ona iyi bakıyor. Ve akıllı bir kadın ona baba yokluğunu hissettirmiyorsun. Daha sonra Ummu Süleym radıyallahu anha oğlu Enes'e İslam'ı telkin ediyor. Ve Enes radıyallahu anhu da 10 yaşındayken Allah Resulü aleyhisselam Medine hicret etmeden önce iman eden sahabeler arasını alıyor. Medine'deki Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Ne zaman ki hicret emri çıkıyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye doğru yola çıkıyor ve herkes dört gözle Medine ehli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini Medine'ye gelmesini dört gözle bekliyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zaman ki Mekke'den Medine'ye hicret ediyor Mekke ile Ensar arasında hakikaten çok büyük bir mutluluk oluyor. Ve gelişiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'yi numarlandırıyor. Bu esnada ensarla Muhacir arasında biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları birbirine kardeş yapıyor. Her birini birbirine ne yapıyor? Kardeş yapıyor. Ve her biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gücü nispetinde hediyeler veriyor. Ummu Süleym geliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Ey Allah'ın Resulü benim sana verebilecek maddi bir gücüm yok. Ama bu benim oğlun, enesim oğlumdur diyor. Bu sana hizmet etsin, senin hizmetkarın olsun Ey Allah'ın Resulü. Ve Allah Resulü de onu kabul ediyor ve Enes Radıyallahu anhu. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke Medine'de hizmet ettiğinden vefat edene kadar Enes Radıyallahu anhu onun hizmetkarı oluyor ve neredeyse yanından hiç ayırmadığı bir müdavimi oluyor. O yüzden ki dersin ilerisinde inşallah zikredeceğiz. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakı ile gelen hadislerin birçoğunu Enes Radıyallahu anhu zikreder. Allah kendisinden razı olsun. Ummu Süleym radıyallahu anha Enes bin Malik radıyallahu anhu'yu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama getiriyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bu Enes'tir benim oğlumdur ona dua et diyor. Ve Enes diyor ki radıyallahu an vallahi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dünya ve ahiret ile ne kadar hayır dünya ve ahiret ile alakalı ne kadar hayır varsa hepsini dua et diyor. Onun e, malının ve evlatlarının çok olması ve ömrünün diyor uzun olması için Allah Resulü Aleyhisselam bana dua etti diyor. Ki sahabeden en uzun yaşayanlardan bir tanesi de Enes i̇bn Malik radiyallahu anhudur. Hatta kendisinin sahabeden ölen son kişi olduğu da söylenmiştir. Kendisi yaklaşık 100 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Enes radiyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile old, birlikte olduğu müddetçe onun seçkin ahlakından çok şeyler öğrenmişti. Ondan büyük bir ilim öğrenmiş ve onu insanlara, sonraki nesillere aktarmış yüce sahabelerden bir tanesidir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerini en iyi bilen, en çok bilen namazında, ibadetinde ve ahlakında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en çok benzeyen kişi Enes İbni Malik radıyallahu ahu idi. Evet. <gülüyor> Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın da şahitliğiyle ''İnneke le alâ kulukin azîm'' diyor Allah Azze ve Celle. Ey Muhammed aleyhissalâtu muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyor. O yüzden onun sahip olduğu özellikler hakikaten insanları kendisine çeken büyük özelliklerden bir tanesiydi. O yüzden sahabenin bir tanesi diyor ki ''Ey Allah'ın Resulü'' Kıyamet ne zamandır diyor? Allah Resulü diyor ki kıyamet için ne hazırladın? Evet kıyamet gelecek. Ama sen ne hazırladın? Adam diyor ki sahabe vallahi ne çok namazım, ne çok orucum, ne de başka bir ibadetim vardır çokça. Ama ben Allah'ı ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı çok seviyorum diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o büyük müjdeyi veriyor. Öyleyse kişi ile beraberdir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Enes diyor ki radıyallahu anhu vallahi diyor o gün bu habere sevindiğimiz kadar hiçbir habere sevinmemiştik diyor. Vallahi ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı çok seviyorum. Ebu Bekir'i ve Ömer'i çok seviyorum ve kıyamet günü de onlarla birlikte olmak istiyorum diyor. Ve diğer sahabelerin de en çok sevindiği müjdeli haberden bir tanesi oluyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mar'u ma'amen ah'am. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hakikaten sahabenin çok sevindiği bir haber. Çünkü neden? Sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı hakikaten çok seviyorlardı. Ona hitap ederken bile nasıl hitap ediyorlardı? Bi ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Yani bu ne demektir? İnsanın hayatında en çok değer verdiği iki varlık anne ve babasını ne yapıyor? Allah Resulü'ne feda ediyor. Yani ondan daha üstün tutuyor. Bi-ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Onu kendi nefislerinden dahi ne yapıyorlardı? Daha çok seviyorlardı. O yüzden o gün kişi sevdiğiyle beraberdir sözü hadisi. Allah Resulü hadisi onlar için hakikaten çok büyük bir müjde olmuştur. Ve Enes radıyallahu anhu da bu müjdeli habere layık olabilmek için vallahi ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı Ebu Bekir'i ve Ömer'i çok seviyorumdur. Allah kendilerinden razı olsun. Biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ahlakı ile ilgili birçok rivayeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Enes İbni Malik radıyallahu anhu aktarmıştır. Çünkü birçok kereler çoğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından neredeyse hiç ayrılmayan Enes İbni Malik onun ahlakından bakın bize ne tür örnekler veriyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların en güzel, ahlakı en güzel olanıydı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ki Kur'an'da buna şahitlik etmişti. Benim diyor bir kardeşim vardı. Adı da Ebu Umayr'di diyor. Bir gün kardeşim bir kuşla oynarken kuş elinden uçtu gitti. O da ağlamaya başladı. Henüz küçük bir çocuktu diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geldi. Ya Ebu Umayr ne yaptı? Nugayr dedi diyor. Nugayr küçük kuşçuk. Küçük bir kuş. Onunla oynarken uçup gidiyor. Ve çocuk ağlamaya başlıyor. Allah Resulü geliyor. Ey Ebu Umeyr ne yaptın Nugayr diyor. Ve onu severek ne yapıyor? Teselli ediyor. Allah ondan razı olsun. Ve Enes diyor ki radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam elinizdeyken namaz vakti gelirdi diyor. Bizden bir feccade tipi bir şey ister ve onu serilmesini emreder ve daha sonra da kalkar biz de onun arkasında namaz kılardık diyor. Bu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın değer verdiği kimselere için yaptığı bir şey ki o eve bereket gelmesi için yapardı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve Ahlakıyla alakalı yine Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki, bir rivayette ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselama dokuz sene boyunca hizmet ettim. Ve yaptığım bir şey için neden böyle yaptın, şöyle şöyle yapsaydın ya demedi diyor. Yapmadığım bir şey için de neden şöyle şöyle yapmadın dediğini bilmiyorum diyor. Aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki Enes radıyallahu anhu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları içerisinde ahlakı en güzel olanıydı. Bir keresinde beni bir ihtiyaç için bir yere göndermişti. Ama hiç de gidesim yoktu diyor. Ama bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrettiği için de gitmek de istiyordum. Ama bir taraftan da ne var? Bir çocuksu tarafı var. Yolda giderken yolda oynayan çocuklara rastladım. Ben de onlarla birlikte oynamaya başladım diyor. O esnada Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam geldi. Beni ensemden tuttu ve yüzümü çevirdiğimde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam gülümsüyordu diyor. Ve dedi ki Enes'lik ne yaptın? Söylediğim yere gittin mi? dediğinde Allah, e, Enes diyor ki Radıyallahu anhu şimdi gidiyorum ey Allah'ın Resulü diyerek oyunu bırakıp Allah Resulü'nün gönderdiği yere gitti diyor. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Enes radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birisi yak karşılaşıp tokalaştığı zaman o kendisinden tokalaşmayı elini çekmediği müddetçe ondan elini çekmezdi diyor. O kendisinden yüz çevirmediği müddetçe ondan ayrılmadığı müddetçe Yüzünü onun yüzünden de ayırmazdı diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Onun beraber oturduğu kimsenin yanında ayaklarını uzattığı da görülmemiştir diyor. Enes radıyallahu anhu. Ve yine diyor Enes radıyallahu An, Medine'deki kız çocuklarından biri Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın elinden tutar. Ve onu diyor istediği yere götürürdü. Ve Allah Resulü Aleyhisselam o kız çocuğuna hiçbir şey demezdi. Evet. İnsanların İslam'a girmeleri için hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok hırslıydı. Ve sahabesi kendisine iman etmedikçe üzülüyordu. Hatta Allah ayetini indirdi. Onlar in inanmıyorlar diye kendisini kendini kahredeceksin. Evet. Bir gün bir bedevi geliyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan bir şeyler istiyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o kimseye bir vadi dolusu sürüyü koyunu veriyor. Al diyor bunların hepsi senin. O adam kavmine geri döndüğünde diyor ki ey kavmim Müslüman olun. Çünkü Muhammed fakir düşmekten korkmaksızın veriyor diyor. Bu da Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın İslam uğrunda insanların hidayeti için hidayete ermesi, doğru yolu bulması için ne kadar hırslı olduğunu gösteriyor. Müslüman olun çünkü Muhammed fakir olmaktan korkmaksızın veriyordur. Bir keresinde Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem evimize geldi diyor Enes. Yanımızda öyle uykusuna yattı. Uykuda terleyince <gülüyor> Annem Ummu bir şişe getirdi, ufak bir şişe ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudunda akan teri o şişeye doldurmaya başladı diyor. O esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyandı ve ey Ummu Süleym ne yapıyorsun dedi diyor. Ummu dedi ki ey Allah Resulü bu senin vücudunun teridir diyor ki biz bu teri alır kokularımızda kullanırız diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terinin kokusu bizim yanımızda diyor en güzel mis kokusundan dahi güzeldi öyle güzel kokardı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlar içerisinde en güzel yüzlüsü, en cömerti ve en cesuru idi diyor. Enes anlatıyor radıyallahu anh. Bir gece Medine çalılıklarından bir ses işittik diyor. Ve herkes korktu. Ve insanlar toplu bir şekilde oraya yürümeye başladılar. Baktılar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir ata binmiş, boynuna da kılıcı atmış, o taraftan geliyor olarak gördük. Ve korkmayın bir şey yok dedi diyor. Ve daha sonra atından in, attan indi ki at da ne kadar hızlıymış dedi diyor. Halbuki o at gerçekten çok yavaşlığıyla bilinen bir attı diyor. Allah Resulü vesselam kadere iman eden ve o yüzden hiçbir şeyden korkmayan, korku nedir bilmeyen bir insandı ki insanların en korkusuzudur diyor. Enes radıyallahu anhu. Allah onlardan razı olsun. Bir gün Enes radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bir işe gönderiliyor ve akşam eve geç geliyor. Bu sebepten dolayı. Annesi Ummu Süleym soruyor, ey oğlum neredeydin? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni bir işe gönderdi de onun için geç kaldım. Neye gönderdi? Neydi haceti? Vallahi diyor ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrını söyleyecek değilim diyor. Ve annesi de bunu takdir ediyor ki annesine bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrını söylemekten beri duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Enes'e karşı bir duası var. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua ederek şöyle demişti diyor. Allah'ım onun malını ve çocuklarını çok ömrünü uzun kıl. Vallahi malım çoğaldı diyor. Bana ait bir ağaç senede diyor iki kere meyve verirdi. Soyumdan tam 106 çocuk dünyaya geldi diyor. Enes radıyallahu anhu tabii ki bu da nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın duasının kabulü, icabet edilmesi bereketinden başka bir şey değildir. Bir başka rivayette Enes diyor ki radıyallahu anhu bir keresinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem annesinin evine geldi. Annemin evine geldi diyor. O da ona Hurma ve yağ getirdi. Bunun üzerine hurmanızı kabınıza, yağınızı da diyor kırbanıza koyun. Zira ben orucum dedi diyor. Ardından Kabe tarafına kıbleye dönerek bize nafile bir namaz kıldırdı. Ve Ummu Süleym ile onun ev halkına dua etti. Ummu Süleym dedi ki annesi ey Allah'ın Resulü Enes için de dua eder misin? Onun için özel bir dua istiyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam ne dünya ne de ahiret hayırlarını bıraktı. Hepsi için bana dua etti ve şöyle dedi. Allah'ım onu mal ve evlatla rızıklandır ve bunları onun için bereketlendir. Şimdi ben Ensar'ın diyor en çok mala sahip olanlarından biriyim. Kızım Umeyye bana Haccaç Basra'ya gelene dek 129 çocuğumun öldüğünü söyledi diyor. Yine diyor ki bir keresinde Allah Resulü Aleyhisselam bize geldi. Ben annem ve teyzem, ümmü Haram'dan başka bir kimse yoktu. Farz namaz olmaksızın bize nafile namaz kıldırdı. Daha sonra Allah Resulü Vesselam Allah'ın onun malını ve evlatlarını çok kıl ve onun için onlar için onun için bunları bereketli kıl diye dua etti diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> evet. Hı hı. Enes radiyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde tam 10 yıl boyunca ona hizmet ediyor. Hı hı. Medine'de bulunduğu müddetçe. Tabi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın artık ayrılık vakti gelmiştir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ızdırap çektiğinde kızı Fatıma radıyallahu anha diyor ki ah babacığım ızdırap çekiyor diyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bugünden sonra babana ızdırap yoktur diyor. Ve o günde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. Tabi Müslümanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vef vefat ettiği zaman Kimi şok geçiriyor, kimi aşırı bir e, dehşet içine düşüyor, kimi dili tutuluyor, kimi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğüne inanmıyorlar. kim kıssa da Ömer radıyallahu anh'u da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğüne inanmayanlardan bir tanesi. Kılıcını çekiyor ve kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öldü derse de onun kellesini vuracağım diyor. Ebu Bekir o anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman dışarıda geliyor. insanları topluyor. Her kim Muhammed'e tapıyor ise Muhammed öldüdür. Ama kim Allah'a tapıyor ise Allah'u hayyun la yamut Allah diridir ölmezdir. Ve ayetini okuyor. O ma Muhammedun illa Resul. Muhammed ancak bir peygamberdir. Önceki peygamberler gibi diyor. Eğer o öldürülürse ölürse veya öldürülürse sizler diyor topuklarınızın üzerinde İslam'dan gerisin geri mi döneceksiniz? Ömer radıyallahu anh bu ayeti duyunca diyor ki vallahi sanki ben ilk defa o ayeti duydum diyor. Ve ondan sonra Müslümanlar ne yapıyor yatışıyor ve ondan sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamı defnediyorlar. Kızı Fatıma radıyallahu anhâ da tabi ki babasının ölümüne çok üzülüyor. Ki kendisi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ölümünden, vefatından altı ay sonra vefat ediyor. Enes'e dert yanıyor. Diyor ki ey Enes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak serpmeye içiniz nasıl eder? Nasıl güzelle toprak serptiniz? İçiniz nasıl el Tabii ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da görevini bitirmiş, İslam'ı, Allah'ın nurunu tamamlamış ve her insan gibi ölümü tatmış Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim. Muhakkak ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ölümü en büyük musibetlerden. Çünkü onun ölümüyle gökten gelen vahiy kesildi. Ve onun ölümüyle Araplar dinlerinden, birçok Arap dinlerinden irtidar ettiği, mürtet olduğu şer ve fesat ortaya çıktı. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselam içinizden birinin başına bir musibet geldiğinde benim ölümümle gelen musibeti hatırlasın. Zira bu en büyük musibetlerden birisidir, diyor. <gülüyor> aleyhissalatü vesselam. Buna rağmen, diyor ki, aranızda iki şey bıraktım, diyor. Eğer ona, onlardan asla sapmayacaksınız. satmayacaksınız. Bu, Allah'ın kitabı ve benim Sünnetim diyor, diyor sünnetimdir, diyor, aleyhissalatü vesselam. Bu ikisi, havzın başına gelene dek, birbirlerinden ayrılmayacaklardır, diyor. Aleyhissalatü vesselam. Ki fitne zamanı insanlar öyle bir hal alacak ki, insanlar öyle bir güne ulaşırlar ki diyor aleyhissalatü vesselam, o günde dini üzere sebat etmek, dini üzere kalmak tıpkı diyor elinde kor bir ateş tutmak gibi zor olacaktır diyor aleyhissalatü vesselam. Evet. Enes radıyallahu anhu, Allah resulü aleyhisselatü vesselam ile birlikte öğrenden sonra Müslümanlar için kendisine dönen bir merci haline gelmiş, bir ilim yuvası olmuş ki Allah resulü aleyhisselatü vesselamdan aldığı ilmi insanlara aktarmıştır. Allah resulü aleyhisselatü vesselamın ahlakıyla ahlaklanmış bir sahabedir kendisi Enesim Malik radıyallahu anhu. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu ben diyor Enes radıyallahu anhu'nun namazı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazına benzeyen başka bir kimse görmedim diyor. Enes i̇bn Sirin diyor ki Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu gerek sefer halinde, gerekse mukimken namazı en güzel olan kimseydi diyor. Radıyallahu anhu ki Enes Ayakları yarılıncaya kadar namaz kılardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmış sahabe. Süleyman et-Teymi diyor ki, Enes'in şöyle dediğini duydum. Benim dışımda her iki kıbleye dönüp de namaz kılmış olan kimse kalmadı. Bu sözü de gösteriyor ki, sahabeden en son ölenlerden bir tanesi de Enes İbn-i Malik radıyallahu anhus. Sabit diyor ki Enes bin Malik Kur'an'ı hatmettiği zaman tamamen okuyup bitirdiği zaman çocuklarını çağırır ve onlara dua ederdi diyor. Yine keramet ile alakalı bir kısa anlatılır. Sabit el-Bunnani diyor ki Enes radıyallahu anhunun topraklarından tarlalarından sorunlu bir kimse vardı Medine'de. Ve geldi dedi ki yağmur yağmıyor. Ekinler tarla helak olacak dedi diyor. Bunun üzerine Enes radıyallahu anhu çöle çıktı, namaz kıldı ve Allah azze ve Celle yağmur yağdırması için dua etti diyor. Yaz zamanıydı birdenbire bulutlar geldi ve yağmurlar yağmaya başladı diyor. Ve Enes radıyallahu anhu aile efradından birini gönderdi. Bak bakalım su nereye kadar yetişmiş ve diyor su neredeyse tarlanın tamamını yetişmek üzereydi diyor. Bu da onun apaçı kerametlerinden bir tanesidir. Musenna İbni Said diyor ki Enes'in diyor şöyle dediğini duydum. Rüyamda Habibimi görmediğim bir gece yoktur diyor. Yani Enes radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı her gece rüyasında gördüğünü bizlere bildiriyor. Allah ondan razı olsun bu da Allah'ın fazlından başka bir şey değildir ki Allah'a fazlını dilediğine verir kardeşlerim. Bizler bir kere olsun bile belki hayatımız boyunca Allah Resulü'nün rüyamızda göremez iken Enes radıyallahu anh'ın vefatından sonra onu her gün gördüğünü beyan ediyor. Bu Allah'ın fazladır ki onu dilediğine verir. O büyük ihsan sahibidir. Evet. Her insan gibi Enes radıyallahu anh'unun da Yolculuk vakti gelmiştir. Ki ömrünü ilme adamış Sahabelerden bir tanesi Enes ibni Malik radıyallahu anh'ın Birçok sahabe kendisinden Birçok tabi'in kendisinden Hadis rivayet etmiştir. Ki dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Özellikle ahlaki durumlarına Bakıldığında Enes radıyallahu anhu'nun çokça hadisi kendisinden rivayet edilmiştir. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Allah kendisini en güzeliyle mükafatlandırsın. Bizi de onunla ve Resulüyle cennetinde rahmetinin karar kıldığı yerde bizleri buluştursun. Allah azze ve celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da Batıl birlik batıldan sakılan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evet hakikaten sahabenin hayatında bizler için çok büyük örnekler var kardeşlerim. Bugün şeytanın oyunu nasıl bir oyundur ki insanlara örnek almaları için her zaman bir şeyler uydurmuşlar, bir şeyler çıkartmışlardır. Çağın ilahı adı altında birçok şarkıcıyı, oyunduğu bizlere örnek olarak göstermişler, karşımıza çıkartmışlar. Bizler de saç stilimizden giysimize kadar onları örnek almaya başlamışız. Evet, eğer hakikaten örnek alınacak biri varsa bu başta Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdır. Onun güzide sahabesidir. Örnek almak isteyen ne yapacak? Onları örnek alacak. Çünkü en güzel ümune nedir? Peygamber de ve onun arkadaşlarındadır. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ki Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah Azze ve Celle'den razı olmuşlardır. Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi bizlere iman etmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayırılan kulların da Subhaneke, Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa anta estağfiruka ve atubi lehk ve ahiru da'vana Rabbil aleyhi ve Allah razı olsun.